Hasan Tahsin Feyizdin'in hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Hud Suresi 1-60. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hud Aleyhisselam'ın hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır.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 Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü o sinelerin özünü bilendir. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların eğleştiği yeri de emanet edileceği, geçici olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka, bu apaçık bir sihirden aldatmadan başka bir şey değildir, derler. Arş, kainattaki bütün cisimleri gökyüzü gibi kuşatan ve mahiyetini bilemediğimiz bir şeydir. Göklerin ve yerin yaratılışı için 7. surenin 54, 41. surenin 9 ve 12. ayetlerine bakılabilir. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar... Onu alıkoyan nedir gelse ya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Ayetteki ümmet müddet manasındadır. Andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak, Muhakkak o, hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine and olsun ki, kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak, mutlaka insan, başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o, böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip, salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana yolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. ...onların cezasını o verecektir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar, bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o, Kur'an, ancak... Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir. Ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için... Ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olurlar mı? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o, Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer, Rabbinden bir gerçektir. Ne var ki, insanların çoğu iman etmezler. tela fiili, izledi ve okudu anlamlarına gelmektedir. İki ifadenin de kullanılması uygun bulunmuştur. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar, Rablerinin huzuruna arz olunacaklar, hakkındaki şahitler de, işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Burada sözü edilen şahitler melekler, peygamberler veya insanın uzuvlarıdır. O zalim kimseler insanları Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar Ahireti de inkar ederler. Onlar, yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar, ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar, kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu, kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit, aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Buraya kadar olan ayetlerde inançla ilgili esaslar, Kur'an'ın mucize oluşu, inanan ve inanmayanların durumları anlatıldı. Bundan sonra bazı peygamberler ve onların tevhid mücadeleleri anlatılmaktadır. Andolsun ki biz, Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum, demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. ''Basit ve dar görüşlü, aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Siz de bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz.'' dediler. Nuh dedi ki, ''Ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş.'' Size de bu gizli bırakılmışsa Siz ondan hoşlanmadığınız halde Biz sizi Onu kabule zorlayabilir miyiz Asla Ey kavmim Tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir Ve siz aşağı görüyorsunuz diye Ben inananları kovacak değilim Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam, Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için, ''Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum.'' Dediler ki, ''Ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şahit doğru söyleyenlerden sen, ''Hadi.'' ...bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. No, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ...ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam, suçum bana aittir. Halbuki ben, iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım. Nuh'a yolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası, artık asla inanmayacak. O halde sen, onların yapmakta olduklarına üzülme. ''Gözetimimiz altında ve vahhimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.'' Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, ''Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi Onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken, Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yama, ''Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma.'' diye seslendi. Oğlu dedi ki, ''Hayır, beni sudan koruyacak, yüksek bir dağa sığınacağım.'' Nuh da, ''Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur.'' dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet Ey yeryüzü! Suyunu yut! Ey gök! Suyunu tut! denildi. Su çekildi. Helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi dağının üzerine oturdu. Ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi Ey Rabbim Benim oğlun da elbette Benim ailemdendir Elbette ki senin ailemi kurtarma Vaadin haktır Ve sen hakimlerin hakimisin Allah buyurdu ki Ey Nuh, O oğlun inanmayıp asi olduğundan Senin ailenden değildir Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir O halde ''Bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim.'' Nuh dedi ki, ''Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum.'' Denildi ki, ''Ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet... Ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki, biz onları da dünyada bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki, sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. At kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim, dedi. Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim! Sizi uyarmam, Allah için olup, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Ey milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin ki, üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. ''Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın.'' Dediler ki, ''Ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır.'' deriz. Hud dedi ki, ''Şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum.'' Siz de şahit olun ki, ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki, O, O'nun alnından tutmuş, O'nun hükmü ve denetimini almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzredir. O, adildir, hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile, artık ben, kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim, sizin dışınızda bir kavmi yerine getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.'' Helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. İşte bu At kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Hud suresi 1-60. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul